862. konu, Hazreti Peygamberin, zehirlediği koyun etini kendisine yedirmek isteyen Yahudi kadına gösterdiği yumuşaklık, Yahudilerden bir kadın Resulullah'a zehirli bir koyun eti getirdi, Hazreti Peygamber ondan yedi, sonra kadın Resulullah'ın huzuruna getirildi ve Peygamber ona, niçin böyle yaptın, diye sordu, kadın, seni öldürmek istedim, dedi, Hazreti Peygamber, Allah seni, beni öldürmeye muvaffak etmez, dedi, Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onu öldürmeyecek misiniz, deyince Hazreti Peygamber, hayır, dedi. Ben daima o zehirin etkisini Rasulullah'ın ağzında görmekteydim.